بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلقا منها وجهها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا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 اشر الأمور مختفاته وكل مختفته بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلال في النار اعاذنا الله اياكم ومن النار السلام عليكم şimdi iman derslerine devam ediyorduk artık geldik imanın artıp ve eksilme meselesi. İmanın artıp ve eksilme meselesi basitçe de işlenilebilir. Geniş geniş de işlenilebilir. Zor tarafını seçtim boz, geniş geniş işlemeyi. Artık ne kadar giderse yazdan ömür bir tatil veririz ama Rabbim kolaylaştırsın. Çünkü dükkanında bir kitap vardı. O kitap çok hoşuma gitmişti. Şeyh Abdülmussin Ahül Bedir. imanın artık da eksilmesi ve imanda istisna meselesine dair. O kitapta çok güzel tartıklar, bilgiler var. Onlardan da istifade ederek meseleyi yenine boyuna ders yapmaya karar verdim. E tabi biraz bazı yerler sıkıcı olabilir, bazı yerler ilmi olabilir. Artık bu çarşamba gününün gerektirdiği şey işte ona da ona göre göze alırsınız. Tekrar tekrar dinlerseniz ayetleri, gele getirildiğimiz delilleri ezber yapar, cebinize koyarsanız yarın da bir gün onlar devamlı bilgi haznenizde olur, dinler ve kullanırsınız.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 Müminler arasında da fark unutlar ve onların Dereceleri cennetteki de Cennette ve dünyadaki dereceleri Söz konusu da. Allah indindeki İmanın artıp ve eksildiğine dair Kitap ve sünnetten deliller ile Selef-i Salihinden gelen rivayetler Gerçekten çoktur Bu konuda alimlerin sözleri Bu konuda alimlerin İcmadan bahsetmeleri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 اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki کَالَ لَهُمُ النَّاسُ İnsanlar onlara şöyle dediğinde اِنَّ nase مُحَقَّقَ ki insanlar قَدْ جَمَعَ لَكُمْ قَدْ جَمَعُ لَكُمْ Sizin için topladılar, ordu topladılar. فَخْشَوْهُمْ Onlardan korkun. Yani onlar öyle kimseler ki insanlar kendilerine düşmanlarını size karşı bir ordu hazırladılar. Topladılar. O halde onlardan korkun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 ne yapıyor bu durum? Onların imanlarını arttırıyor. Ve onlar da diyor ki ve kalu dediler ki hasbunallahu ve ni'men veki Allah bize yeter ve o ne de güzel bir vekildir. Bu Ali İmran suresindeki bu ayet peki şey ne? Fezâdehum imanen onların imanını arttırdı. Bak imanını ziyade ettirdi. Yani ne demek? Türkçe'ye de geçmiş Ziyade olmak.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 Yüce Allah şöyle buyuruyor. İnnel mu'minu'n mu'minu, e, O müminler ki ancak müminler ellezîne izâ zükirallâhu e, Allah zikredildiğinde vecilat kulûbuhum. Kalpleri ne yapar? Titrer. Ve izâ tudiyat aleyhim ayâtuhû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 وَإِذَا مَا عُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُورُ اَيْيُكُمْ زَادَدْهُ هَذِي ایمَانًا Bir sure indirildiği zaman içlerinden, bir, içlerinden bazıları bu hanginizin imanını arttırdı derler. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere gelince, iman etmiş olanlara gelince فَزَادَتْهُمْ ا۪مَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ işte onların imanları artmıştır ve onlar da birbirlerini اَبْشَرَا يُبْشِرُ yani ne yaparlar? Müjdelerler diyor. Böyle devam ediyor. Bu ayette de ne var? İman edenlere gelince فَزَادَتْهُمْ ا۪مَانًا iman olarak onlar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 bu ayetin olduğu yerde. Demin ki ayetin olduğu yerde de temin ki sözünü söyleyeceğiz. Evet. 4. ayet. 4. ayette ve lem mar'al mu'minuna'l ahzaba Müminler eee ahzabı yani düşman birliklerini gördüklerinde kâlû derler ki hâza mâ vaadana Allahu ve rasûlühü وَسَدَكَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا ve وَتَسْلِيمًا Müminler ise düşman birliklerini gördükleri zaman işte bu Allah ve Resul'un bize vaat etmiş olduğu olan şeydir. Allah ve Resul'u doğru söylemiştir. Bu orduların gelişi onların ancak imanlarına ve Allah'a olan teslimiyetlerini arttırdı. Burada da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 Burada da bu şekilde. 5. ayet yüce Allah şöyle buyurdu. Huvellezî enzeles-sekînete fî kulûbil-mü'minîn leyezdâdû îmânan ma'a îmânihim. Ve lillâhi junûdus-semâvâti vel-ard ve kâne'llâhu alîmen hakîma. İmanlarına iman katarak arttırmaları için müminlerin kalplerine sekinet yani güven ve huzur indiren odur. Göklerin ve yerin öldürülürleri Allah'ındır. Allah bilendir ve her şeyi hikmetle yapandır. Burada li bu imanan ma imanihim imanlarına iman katarak arttırmak için. Tamam mı? 6. ayet ve son ayetimiz ise o da uzunmuş onu o zaman sadece o bölümü okuyalım bu ayet-i de eee elzinen utul kitabe ve, ve yezdad elzinen amenu imanen. kitap verilenler ee iyiden iyi öğrensin iman edenlerin de imanını arttırsın mealinde böyle geliyor arttırsın yani kitap verilenler daha önce iyiden iyi öğrensin iman edenlerin de imanını arttırsın hem kendilerine kitap verilenler hem müminler de şüpheye düşmesinler diye devam ediyor. Burada da bu ayeti kerimeye de baktığınız zaman ve yazda lzina amenu imanen İman edenlerin de imanını arttırsın <gülüyor> diye. Şimdi bu bu ayetler hep iman kelimesinin Kur'an'da hangi kelimeyle geldiği. Za de yani zi en ziyadatu ziyade etme manasında demek ki kişinin kalbindeki iman artır ve artar ve eksilirmiş bu mürciye olan reddiyedir mürciye ima, ameli imandan görmediği gibi imanın artıp ve eksilmesini de kabul etmiyor şimdi buraya kadar bu 6 ayet Kur'an'da dediğimiz gibi ez ziyade kelimesiyle geliyor bir de Kur'an'da hidayetin artmasına dair gelen geçen yerler var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 Fakat ihtedavu. İşte o hidayet bulmuştur. İman ederse hidayet bulmuş. İman etti mi? Hidayet ermiş. O zaman iman arttı mı? Hidayeti de artar. Ve in ve fe inneme hum fi şikak. Her kim de bundan yüz çevirirse o şikaktadır. Yani parçalanma, bölünme hastalığı içerisindedir.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 hidayeti vermeyi dilerse onun kalbi de İslam'a açar. Yine şöyle buyuruyor. Bak, hidayeti vermeyi dileyene İslam açıyor. Yine şöyle buyuruyor. Fe in eslemu fakat ihtareu ve in tawallu fa inna ma Eğer teslim olurlarsa hidayet bulurlar. Yani İslam olurlarsa hidayet bulurlar. Yok eğer yüz çevirlerse senin üzerine düşen sadece tebliğe ulaştırmaktır. Görüldüğü gibi İslam imanın bildiğiniz gibi İslam imanın ilk 5 şartından ilk 5 şey imanın içindedir. Bunu gördük, hatırlamıyoruz ama görmediysek teferruatıyla göreceğiz bunu. Bu ilk 5 esastır. İslam olan hidayet bulmuş demektir.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 Hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Meryem suresinde yine başka bir ayette Nahnu naksu aleyke nebeuhum bil hakki biz sana onların e, hikayelerini başından geçenleri hak olarak gerçek olarak anlatıyoruz. Innahum fitiyetun in amenu bi rabbihim ve, ve zidnahum huda. İşte muhakkak ki onlar Rablerine inanmış olan gençlerdi Biz de onların hidayetini Arttırdık Kef suresinde Ashabı kef için Ne yapmışlar onların hidayetlerini arttır, Arttırmış Temin ki o Şey ayetinde Süfyan bin Uyeyn'e ne demişti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 Wa zidnahum hudan biz onların hidayetini arttırmıştık. Buyurduğu gibi başka yerlerde de vellezihde zaadahum ve ataahum takwaahum. Hidayete erenlere gelince onların hidayetlerini arttırır ve onlara sakınmalarını nasip eder. Fa emmellezina amenu fezaadathum imanan ve hum yastabshirun. İman etmiş olanlara gelince bu, da, bu daima onların imanını arttırmıştır.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 لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَيْنَا imanihim imanlarına iman kattarak arttırmaları için Fetih suresindeki son olarak 4. ayete de söylüyor. Buna benzer ve bu hususa delil teşkil eden daha başka ayetler de vardır diyor İbni Kesir. Hepsini zikretmiyor. Evet gördüğünüz gibi şimdi ne ne oldu? Yüce Allah ez ziyade kelimesini imanlarını ziyade etti. Ondan sonra yine ziyadeyi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 Kal pemelidir, değil Kalpteki huşu'nun o alameti meyve olarak, semere olarak organlarda ortaya çıkmak zorundadır. Dolayısıyla kişinin huşusu arttığı zaman imana aktar. Vujuhun yevme izin haşiyatun. O gün öyle yüzler vardır ki korkudan huşulu, zelil olmuşlardır. Buyuruyor yüce Allah. Haşiyatun ebsaruhum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 İblikesir İb e, yukarıdaki daha önce geçen ikinci ayetin tefsirinde e, dedi ki yani yüce Allah'a iman ederek onun kitabı ve Resul'unu tasdik ederek onun önünde boyun bükerek secdeye kapanırlar demektir. Yani ve Allah da onların huşularını arttırır. Yani onların iman ve teslimiyetlerini arttırır diyor bak alenen imamlardan da bunu söyleyen oluyor. Huşunun artması neymiş? İman ve teslimiyeti arttırmasıymış. Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu. Bellezinehtedav zadehum huden ve atahum Hidayete erenlere girince Allah onların hidayetlerini arttırır ve onlara sakınmalarını nasip eder ayetini delil getiriyor. Burada da İbn Kesir bak hepsini hakkında bütün hep imanın arttırma bütün ayetlerde konuşmuş tek tek. Tefsirinde hiç neredeyse es geçmemiş.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 imanın ziyade kelimesiyle artması, hidayetin artması ve huşunun artmasına dair deliller. Evet, sıkılmıyoruz değil mi? He? <gülüyor> Sıkılıyorsanız söyleyin mi? Bunlar şahit katıcı. Tabi hepsi, bunların hepsi imanın artmasına dair delillerden... Yani Ebu Hanife'nin içeri şey okumuşu, o diye bir şey var diyor Ebu Hanife. Ebu Hanife kendisi e, mürciye, fıkıhçı mürciye fukasından olduğu için mürciye maalesef imanın artıp eksildiğini kabul etmiyor. Amelide imandan görmüyor. Gerçekten bu görüştedir Ebu Hanife. Hocası Hammad bin Selam'e var, o da aynı görüştedir. Dolayısıyla bunları kabul etmemekte. Hatta Ebu in itikadını inceleyenler ehli i Sünnet'in itikadıyla aynı itikattır derler fakat bir tek iman meselesinde evet. derler. Ee, sonradan döndüğünü söyleyenler de var ama bunun tabi ne kadar astı var çünkü ona nispet edilen kitaplarda da problem olduğu için. Ee, ama e, esas alimler arasında tercih edilen görüş Ebu bunu kabul etmedi. Zaten i̇şte de deralarımızda bunun üzerinde bir hadisi var. İman 70 şubedir, bunun en üstü. Sen yani dersleri oldu. kaçırmışsın, teferatıyla inceledik. İncelediğimiz için o, o zaten, e, şimdi biz ayetlerdeyiz. Daha şimdi sünnetten rivayetlere gelirsek daha sonra ilk getireceğimiz delillerden bir tanesi o, imanın artmasına dair, derecelerinin olmasına dair. ilk getireceğimiz rivayet o. Ee, sünnetten delillerde, sünnetten delillerde ve sahabeden olsun, tabinden olsun oldukça çok rivayet var bu konuda. Ki zaten Sıfyan Bülüve'ye neden getirdik bir tane. Buyur ağabey. Huşun nafası da, da imandan artmaz Onu dedik ya temin. <gülüyor> Kur'an'da müminlerin huşu kalp amellerindendir. Kalp amelleri de imandandır. Huşu artarsa kalp amellerindeki iman da artar.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 Ee, şöyle buyuruyor Unzur, keyfe faddanna ba'duhum ala ba'din Baksana biz insanların kimini, diğer kiminin üzerine nasıl faziletli kıldık Elbette ki ahiret velel ahiretu ekboru derecatin ve ekboru taftilen ahiret derece ve taftil fazilet bakımından daha büyüktür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 Ondan sonra kalan bir 7 e, tane daha var. İmanın artıp eksildiğine dair. Yani onları da inşallah işlemeye çalışırız. Elhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor>